Thank you. benimle beraber üniversite tarafından bir miktar bir Yet in the better Hayır Müjdem, neydi olar? Bir haber işi, bir şey. Şahitler. Kaç milyon sandallar bana gözler. bu bildirerek, ki. Allah yolunda şöyle bir sabah yürüyüşü yani akşam görüşürüz. Güle başka bir bilanç ve imli hasar gelmesi sevmiyor. Yanlış bir ipa, yanlış bir işlem, şirk küfür makul değil. Ancak kendi günlerde evcilerin hali verdiği ve onların el domuşu olan bölüğü ve diğer odunluklarla maske etmek üzere yönlendirilmiş olan İslam Biz bu dini'ye göre bu hareketlerimizi darzim edip, hayatımızı yönlendirip, kararlarımızı, amellerimizi, fiillerimizi, çalışmalarımızı Allah'ın rızası da uygun yapan Büyük devleti buna, ilk, olarak, bir slogan olarak, bir külla olarak, Demişlerce irani, ben de aksubi ve uzak et, insanın gelişti, kendi yaratanını bilmemek için olduğunda, mavizetullah olduğunda, Allah'ın kılık olduğunda, ve maçalıkçı için evvelim seni kendilerine kulluğun olduğunda, hep yarattığım benim maksulu sensin, yani ben seni tanımak bilmek ve seni bulmak istiyorum efendim seni bulmak istiyorum, marifetini bakmak istiyorum. efendim aşkından, marifetinden hep istiyorum. demiyorum ki sen, verutarken makbulü ve her işimde karar yer senin, rızanın kazanmak. çok güzel bir, cümledir. çok önemli bir dedi. Çok kontrine bir sulardan çok güzel bir e, insanı daha imha eden bir durum, daha imha yolunda bir mücadeledir. Şekil böyle olunca bütün dünyanın ölecek bir işe, kariyerler, Allah işler, görevler, kavgalar, acılar, uğraşmalar, dilişmeler, kavgalar, güvve, çekişmeler, onlar yani bizim hayat mücadelemiz şeyler hep bir iterat var. O zaman O zaman Müslüman'ın asıl gücü, akıl zayreti, aklın hiperti, baston desteği oluşturarak hizmet ediyor. ben Allah'a sığıyorum, Allah'a güvenirim derim. İşte işte Asıl gayemiz bu bayramdır. bu. Fakat maalesef maalesef atalarımız öbürleri böyle geçirmişler. Öbürleri şahiler varsa, dilekler dilekler gözünüz önünde ise böyle bu barak insanları tanımışken okumaktayken, onlar karşımızda geçse dinlediklerimiz her bu biz bugün her birimiz bir gün yeni mesleğe mesleye bu günyevi meslekler asıl ömrümüzün büyük kısmını saatlerimizi, günlerimizi gayetlerimizi, saatlerimizi enerjimizi saklıyoruz. Ama imanımız da olduğu için Allah'tan da korkunluğumuzdan afiyetçiler başı Türkiye gelmesin diye birazcık da bir konuda ilerliyoruz. Yani şöyle batılı olan konu dedikleri için yani meslek bir şey yok. Hazır çalışmasının değerinde, krizimizin çalışmak olarak birazcık da sikapta ilgileniyor. Tabas oluyor, yani çok zor oluyor. Kapılar kapanıyor. O zaman sonra az dışarıya inmez, işlerine. Sabahlar akşama, haftalar boyu, aylar boyu, yıllar boyu, dönüp böyle geçiyor. Hazırız. Her sandalarda gösteren, bütün desteği, bütün görünü, bütün davranış, bütün söyledikleri, bütün hareketler sevgilin aşkı durdurdu bir İslam'a hizmet etti. İslam'ı oldu. Sadece İslam'ın böyle oldu. Onlar da dünyadaki alanın dünyası için gidiyor. Çalışmalar Sonra cahil ve kafir insanlar olduklarından görüntürler. Yoksa, biz de asıl özellikle Allah'ın bilgilerini hizmet etmektir. Bizim de savantan akşama kadar Allah'ın bilgilerine destek olmalı. Her tür karakterlerimizin temeli, aslı, kökü, kaynağı, tembağı ve Allah'ın bilgilerine hizmet olmalı. Bu hizmet, çeşitli şekillerde olmalı. Dediğimiz seviyeler en önemli hizmet, en önemli bilmez yine öğrenmek var. çünkü yani bir kadar yürütemez insan mutlaka ayetlerle bekliyor hadi o bir zamanla bir zaman, da evet. Evet. Bir zaman hizmet etmek onların gönülü amaç etmek insanların en enerjisi insanlara en az üslüman kardeşlerine faydalı olacak işleri yapmaya yetkilen diye çalışmak fakat <gülüyor> Allah'ın ikna'nın dünyasında bir de İslam ikna olarak yaptığı varlıklar var. İslam ikna. Yaratılışın varlığı ve İslam'a karşı olanlar var. Kafirler var, müşrikler var, bunlar görmeyen düşmanlar. Hepsi var, şeytan var, dünyanın zevkleri, var, bunlar da görmeyen düşmanlar. Bunlar da İslam'a saldırıyorlar şafirler gücüm ediyor. İslam ülkelerini istilar Müslümanları esir alıyor. Farklı olarak, olarak çalıştırıyor. Çalıştırmış. Evet, İslam ülkelerine gelmişler. Hazır sözü, ihtiyar demeden kalpte ağlamışlar. Hazırları şekillerde saç üstünde taş, evet, vücut üstünde baş bırakmışlar. Böylece İslam'ı çalışmışlar. Bu Allah'ın bir Hikmetiz imdian dünyasında imdianın bir soru çıktı. Bekabey hakkında ise bu En sevilmez insanlardan biri oldular <gülüyor> en güvenilen insanlardan biri oldular ve rakabı elde olduğu halde Muhammed Ederi'nin güvenilir bir hesabı hiç yanlış gösteremez, dürüst bir insandır, hiç yanlış iş yapmaz, değerli yani hakikati bir, bir insandır, iş kötülüğü yok, Geliyordu bir gün Allah'ın evi ve kileri fethiyle bir araba gelince, sen bizim mesleğimizi, kurulumu, düzenimizi bozuyorsun diye ona kendi gemiyi, kendi cemaati, kendi Ahabisi, kendi Akrabalarını işeden pişmanlar çıktı. Ama burada bu kahin, sade Ahabisi içinde yaşadığından dostlarla çıktı, destekçiler de çıktı, ashablar çıktı, yani öldürerler çıktı. Allah'ın hikmeti nasipi olan hak yolda bulunur, da nasipi olmayan şerplerin bir yanda zülümde İslam'ın tanrısında yer alır o da vevallikleri bu infasyonu yasla bırakarak yedir. Peygamberler hepimizde ölürmeye kastettiler. Müslümanlara çeşitli basralar yaptılar. Düşendiler yaptılar ki bu müddet son tane okumuyor. Herkes bunları biliyor. altında Ateşleri yakarak, ağzı ağlarını keserek, işletmeyi de edebiliyordur. Biz ilk uçumay şehrinlerimiz aynısını biliyordur. O da sonra doğduğu şekilde mecburen çıkartılışının, giyilişinin, icrağıncını biliyordur. Gittiği yerde de biraz bırakılmayıp oranla çeşitli savaşlarla aracılık seyredilmiştir. <gülüyor> Bu da kadar İslam gelişmiş. Tışmanlar orası saldırdıysa böyle yediyorum dediği zoranlar ödüyoruz var ki vallaha bugün bu nuri verip etmeye ışıklar yani ışıklar ışıklar ışıklar nurunu bu nur bu islam nuru bir güneşi ışığı sömmeyecek diye var bir iler gibi olduğu için düşmanlar saldırdıysa bak ışıklar yine gelişmiş üfledikçe kardeşin daha bölerse iyileştiği gibi İslam'ın uğruu yayılmış. Kıtaları geçmiş. Denizleri açmış. Bugün dünyanın her evde İslam diyeti din olduğu ve bunun hak olduğu biliniyor. Dünyanın her yerde ezan okunuyor. Her şeyde numaralı bir sallar var. Bireyze'de var, Orta Amerika'da var, Düzey Amerika'da var, Arda'da yerde şaftı. Dünyata muhalefetle mesul. Şu tamam arkadaşlar, neyse konu bu tak. Şu fırsatlar, ve mesuliyet onlara ait. O keyif, diyorlarımız var. Onun diğer işleri, ondan haberler. Olmadınızsa o da iş bulur. Değil ama ona Fakat özellikle çeşitli teknoloji şirketlerinden, büyük hesaplardan, vefa çıkar planlarından dolayı İslam'la uğraşan insanlar var. Eskiden varmış, ordular teşkil etmişler, şimdi yok demek ne büyük. Yani dünyanın her birleşiklikte Müslümanlar üstüne size açlıklar gibi saldıranlar, bombalar yağdıranlar mazum mazum zavallı, ekonomik durumdan geri, Fesati batımlar zayıf, e, teknoloji tarafından Müslümanların seviyesine ulaşamamış, basit ama sabi bir Müslümanlara evet, zelacılar gibi başından, bir de şey yapar insanlar olarak gidiyoruz. Başından beri görülmüş, yani genelde görülmüş zelen, iddian dünyası olmuş. Müslümanlar deniliyor. Önceler de Hepimiz taraftan olduğundan böyle olmuş. Burada eğer sen rahatını düşünürsen keyfini düşünürsen levkini düşünürsen ve farkini düşünürsen o zaman Bir telafisi gelirse köşkün var, evin var, kararikar var. Diye. Fatihlere de değil, servetlere değil aslında. Sönümlü herkisi kaybede girmiş oluyorsun, bir görev etmeyecek, ilk başına bir, bir konu devam etmeyecek. İkinci bakımdan da doğru ki, ahiret yönünde Allah'ın en yöntemlerine aykırı olduğunda, evet bu dünyada güler oyunu elde ahirette ahiretten ağzıya azap çekersin. Dışmanları güya güya ağzı Yani güre işleyen Allah, Allah'tan ağlatan azamı olur. Bu işi bu için insanların zevk yerine millet yorumluğu tercih etmesi lazım. Zevk yerine sıkıntı ve şakratı tercih etmesi lazım. Efendim, rahatlık, rahavetlik yerine efendim, uykusuzluğu tercih etmesi lazım. Huzur ve emniyet yerine Tunduk, tunduk ve geziği tercih etmesi lazım. İmtihan bu. İmtihan dünyası olduğundan hayatından vazgeçmesi Servetinden vazgeçmesi Servetini ve hayatını Allah'ın yollara koyması lazım. Yani doğru çözüm şey bu. Bu durumda, bu durumda doğru açık. Ama bu da insanın nefsine baktığına, baktığına, kelime ayırıyor bir şey. Yani bu paraların ne sahipte kazandım, Nasıl beklerim? Biremiyor. Şimdi burada da gel buraya gittik. Bir, bir şehrin seni sordum. Zengin fabrikakı. Tatlı fabrikasının önünden geçiyor. Kocara, parçalarla yazılmış şu fabrikalar diye. Muazzam bir şey. Başka başka fabrikalar var. Nasıl dedim? Fabrikanı sahilmiş, bilenciye işine Boş ver dedi. 5 para etmez Zengin Memur tekinliğe yetişmiş dedi. Parayı çıkarttı. Veremiyor dedi. Hayır yapamıyor. Ne yapacaksın o paraların? Menzere anlayacaksınız. Piranun gibi istersen yüzde yedi ve yediye gidecekliğinde piran edeceğim. Ne olacak siz? Yani hayatta işte, varken Allah 5 tane ayırır, Nasıl bu paraların çok küçük bir kısmıza ne? Çok rahat bir yaşamada geçir, bir öbür kısmına ayıracak İşte böyle bir isterler böyle acaba öğreni yapsam acaba öğreni yapsam bilen diye en seslin kaşını, sakalını varsa tutup elendi, kaşını kaldırıp gözünü yumu, nasıl yapsam acaba diye düşünüp dur durabilir. Ama pişman olmuyor. Pişman olmuyor ki eğer hasta da körüjimeyir. Bakın biz kırda masum yemekleri elendi. Bayan'ın küresine ölümüş, ölümüştür. Üç lütfen dizmiş diye veriyorsun. Bakıyorsun, kampasyonlar çözünürlük olu vermiş, bakıyorsun, dönümler tutunurlük olu vermiş, bakıyorsun, bulmakta da, şubalar taktiyon, yamalı vermiş, bakıyorsun, evet, Afganistan'da şöyle dönüm olmuş, bakıyorsun, İdnistan'da tanrı birleşti, şöyle dönüm olmuş, Afganistan'ın ilanetinde, binmençilerin dört bir tanemiş ancak İngi'lar, efendim, saldırmışlar, şöyle bahsetmişler, böyle bahsetmişler, Aa. Demek ki sen, sen de bu huzur ve rahat senin elinde bazen evin bile duruyor. Yani düşman saldırıyor, sen dur, et, de duruyor, etme bazen seni, oynamıyorum ki ben öyle değilim, oynamıyorum. Sen kurtulursan düşman saldırıyor. Nerelere bizim diğerleri, nerelere ilgili? Ben buradayım, bizim şehrimizde, Yugoslavia'dan başlıyordum. Yani, Kırın bizim beynetikti. Karadeniz ağabeyi İstanbul'a gitmezse de yerlerden bir kırmızı derlerdi. Yani, Adalya'nın materyalleri oradaydı. Ağzımları bilen yaşlılar Karadeniz sahilinde oturup da ticaretsiz bir kırmızı çekebilmeyi yaparlar. İstanbul'un da çekebilmesi mesela olarak öyle bir yerlerdi. Oralar elinden çıktı. Şahillerin bir yerlerinden çıktı. İsmail'in o Yerler, Efendim, güzel, güzel yerler elinden çiftir. Yüce yüce yerler elinden çiftir, düşmanların eline geçir. Demek ki demek ki dediğin doğrudur. Midmeti ve şakasını alacaksın. Allah'ın kuzasının yoluna girilecekse, zevki sefayı iteceksin. Dünyayı değil, ahireleri merkez En o zaman mahvolun. İstersen bu dünyada mahvolun. İkisi birer Hem dünyaya hem ailesi, için çok çalıştım demiş. Ağırlıklardan ilerse vaktim olmuyor. Onun için niye ayılamıyorum? Ağırlıkta ilerse demiş. Fakat burada tezlediğin ve üçünü söyleyeyim. İnsan bu mantık sonunda şu benim söylediklerimin örgütlüğü cümlelerinde size anlattıklarımı düşünüp düşün de sonunda hadi ben de aferin bir tercih edeyim dediği vazgeçtim. ...mallar geçtim, candan geçtim, yardan geçtim, serden geçtim, her şeyden vazgeçtim, Allah beni sevsin, razıyım. İsterseniz beni, efendim, elimi karşılasından, limer meclisinden, işaretten yasaklar, küllerimi havalarda savurumda. Ben Öngele, Rabb'in yolundan Ben bir nöktede geldiğimiz günü temelik bir, yeni adını, efendim, özgürler, efendim, özverler, efendim Kürük göre salgılar, programında altına bana sevgiler, seni mutluluyor dediğin hakkında Tamam, bu niyete geldin, bu büyüklüğe ulaştın Muhtemelen kardeşlerim, azalt o zaman Yeni dünyada böyle kullandı Bu da işin tesettikleridir Sen bu yavuktan vazgeçirdin, istemem lazım, ben senin kazanını istiyorum diyorsun Zevkten vazgeçiyorsun, istemem yarattı, bana cennet, ahmetin sevdiğinde Hayata mı geçiyorsun, emanet olarak verdiğin canım, senin yolda feda olur. Benim de hükmü ben sen senin altın, senin altın önü bana verdin, senin yolda O zaman Allah diyor o zidane bir altın yanı bu da böyle, sana bir ihtiyacın, arkasında, o iştengilerin arkasında, o muharekelerin her birinin bir şeyler varlığı olduğu zamanda olur. O da intiharı bir başlıyor. O bir zamanın büyük dostundan baş ediyor. Şuna öyle bir şey mi olmayıp da konser öbürde burada birine döndürüldü. Bir Camiye gelen sahnesi bir zaman sonra altınların, nimetlerin işlediği ile evet ama kabul edeceğiz. Nedir bu kadar bir gecede dört bin altın vermiş oluyor harita. E, uzun bir bunları sabana çıkarmamış, Hepsi dağılmış. Bu dört bin tane altın, hesap ortam üretildik şartı dört bin. Yani übret altın gibi olsa, hesap ortamları helal ediyor. Verebilir misin bir gecede? Vadi konukların koltuklar, bir yerlerde konaklarda okuyoruz hatalar. Hıyasetlerimiz değişiyor. Ama onlarla ziyaret o da birkaç bir iptal. Bir bu iki iptal çetilişi, diyor ki bu ben sizin yokluğunuzdan duyanlar varlık içinde olmanızdan etkiledi. O zaman kapatırsınız, o zaman şaşırırsınız, o zaman yükseleceksiniz, deneyeceksiniz. Aç olduğunuz zaman hava yargı, açıp görürüz köylerdi, yalmıyorsun da top olduğunuz zaman asrı köyde yatsın. Namaza yapamazsınız. Onun için Hangisi daha tehlikeli? Peygamber Efendi diyor ki zenginlik ve daha tehlikeli. Çünkü kabileye düşerse kabileetin ne olduğunu bile düşünen sadece değilse. İşte bugün Türkiye Müslümanların, yüze, bunların müslümanı görür. Görür Türkiye Müslümanların haberini, tavırlarını, aralarını kullanış çekilmeni görür. Bir düğün içinde neler yapıyorlar? Bir sünnet düğün içinde neler yapıyorlar? Evet, ama bir Allah yolunda bir ara vermesi gerektiği veya hiçbir elbihayet olarak İslam'ın karabelliğinin yapılması gerektiği zaman kalemiyle, ilgiyle, bir için, terbiye için devlet çalışmaları yapılacağı zaman fakat elleri, elleri çiftler. Işte. Bir tanesi böyle bir muazzam böyle bir yapmak yükledikler halde yüz tanesi bir tanesi böyle bir şey yapamaz. O da onların bir tane edilmesi için. Pkb Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve görüyor ki, bir ordusu, şöyle bir İslam ordusu, şöyle toplansa, üç tane öyle bir yürüyüşe çekebilse, veyahut da şöyle bir bu sabah yürüyüşü, şey. daha üç tane karşılaşmayı Allah yolunda şöyle sabah göme, eğer <gülüyor> <gülüyor> e yani yok bir sabah eğer ki akşamleyin yürüyemez. Üç tane ne ya, Bu durum tamam yok, bir bir yürüyüş, dünyadan ve dünyanın içine genel daha ayrılır. 2-3 güne davet yani, Tabi efendim şey yaparsan, çarpışırsan, karşılaşırsan çarpışırsın, yaşarsan, yaşarsın, görürsün, görürsün. Yani öyle güzel açıksın, Allah aldatmak, ağaç yapımdan açar değil. Allah aldanmaz, Allah dolarına ibna eder, onun önüne yapalım, ne, yapalım, ne yapalım, bilir. İşte böyle yaparsa balından geçerler, dönerden geçersen, bu sınırdan alınır değil. İnan Aleyhisselatü'ne mümkün en cenni, en Allah kullarının mallarını ve canlarını feda etmişsiz Bu kadarıyla cenneti verirsek ve sanki bu bir ticaret gibi bir ver onu Allah vera et en de dem tavsiye ediyor, yol diyor diyor. Hem canını ver, hem Bugün bu şuna vermiyor. Canını veriyor, malını veriyor, malını vermiyor, malını vermiyor. Malını vermiyor. Malını vermiyor. Malını gibi miktarı Mekte kalmasan o zaten bu milyonlar gelecek. Hayır, onu bile vermiyor. Ayrıcak yani kısa kısa veriyoruz, küçücük veriyoruz. Allah hep önümüzü, Kur'an'ın hücudundan ifade edesin, hizmette hizmetle dahil edesin, balıyla, camiyle mücafede bu cevabı kazandığı nasil eylesin. İslam bu gülde cihaz ile parahindir, balıyla cihaz, cenni, camiyle cihaz, cenni. Nefsiyle cihat, şeytanla cihat, müşmanla cihat, efendim, gidince, kalemiyle de cihat, de dengile çekmek, gözetede çeşitmek, mektep açmak, kurt açmak, efendim, topazı yapmak, konferans vermek, vakıfla, gerçekler, bunların hepsi cihat. Ağabey, bu, cihaz. bu, <gülüyor> i̇şte bu yolda, cihat yolunda, bu işleri yapanlara ne olur? Cemile da yazıklar olsun. ...Müslümanlar çarpışırken görürken, keza çekip görürken, efe, hiç onlarda ilgilenmekle değilsene de bakanları vezir arasın. Boğazı ve bize dönün dedikleriyle de bir şekilde, Allah onları maksak vezalandırır. Ve bunu bizi sevmediği durumlara düşürmesin, sevmediği işler yaptırmasın, sevmediği durumlara bulundurmasın, sevmediği kuylara sahip etmesin. Bizi de çok haklıdır. Gerçekliği, rahatlıkla etmesin. Ve kurgularda etmesin. Sesliği, hastalık kullanımlar etmesin. Sevinin saygı, haberlere muhafak edersin. Sevinin, güzel ruhlarına kutlasıp edersin. El alsın, Büyük ekranlı olmalı, insan ekranlı olmalı, halsın ekranlı olmalı, halsın ekranlı olmalı, halsın ekranlı olmalı. Üçüncü müadil, vâcının araçları ve, o, o, şey, bir ayet olmuş. Peygamber Selam Arap'a meselesinin bu her şey bir ifadesi Cuma günü cümlediğiyle ilgili. Cuma günü kutlu etmek gülü olarak ermiş her Müslüman için gerekir. Yani şöyle gülü olarak ermiş. Akıl başında yani bir Müslüman olan bir Müslüman Cuma günü ne yapacak? Bir buçuk adresi alacak. Hedeflerden bir derece yıkanacak. Camiye erdiliği gelecek. Efendim zikere gelecek. Kur'an'ın gücünü kesin edecek. dinleyecek. Hoca Efendi'ler de bazılarında haftada bir, bu büyük tablo olarak ortalıyor diye can alacak noktalarına hazırlayacaklar. Efendim, orman haftası, aşır haftası birbirlerine bakıyorlar. Onlar normal onlara normal bakar Onlara enler büyülüğü e, veya tamam, biz bu şeylerde yapalım ama onlar enler büyülüğüde, normal büyülüğüde bir kurasarızlar, bir orada uçarız falan yani. İslamcılar Onlar toplasınlar diye bu durumu Efendim değil, iyi bir pozisyon Var mısın? Hadi bak, Sen böyle bir şey yapıyorsun, bunu anlatıyorsun, diyorsun, Tamam, sen de baktada değil, kongres alanında toplayacaksın devlet sayesinden. Ben de baktada değilse, ayetleri, hadisleri, tıpkı okuyacaksın. Var mısın? Yok. Ne artık. E bu da layıkçı artık. Yani dilini Tabi burada kek sebebi, güleksiz bir var ya var ama tek taraflı yani böyle açık gözük olmasın. Cuma günü, Cuma günü can alacak. Konuşulacak ki, Müslümanlar güneşsin, Allah'ın ilgilendirdik bir ilgisi, İzayet eylesin, günahlarını bıksın, sıraklı işleri yönelsin, bir eser var deniyor da Ayetlerini okuyor. Şeriatları değişmiş. Üstbaşık Çerik Efendim, ilerliyoruz. Cemal yani, Reis aramız bulundurur cemeli görüyoruz burada. Nerede ise kaçacak kıramın bir şey olmaz. Her demiz gideceğiz. Ben de bayrama gelir şeylerin gideyim. Hocam arkadaşlar hepiniz efendim, bu mukaddes muhterem diyor. Muhterem mi? Mira olan devlet Bizde yani şöyle olur ki fakat var olan insan odurumun çoğu, çünkü bu ayınlarla olmuyorlardan dolayı, çünkü bu iki tanışmamız oldu, onlar benden bir etki yapıyor benden her şeyi yiyecek buraya, düze yürüyüş olarak, terbiyeci, silahını kullanarak yiyecek, vakalı ile yiyecek. El arabaları yiyecek, adamların omuzlarından ataya, ataya, ataya, ataya, ataya, ataya en önemli işi öyle yapan cehennelerin köprü yapıyor demektir. Işte, sonunda sonunda bir köprü bir artıyor. Yani, o, yani rahatsız etsek de yok. Hafif mutlaya çıktı zaman konuşmak da yok. Tamamen konuşmuyoruz, başımızın üzerinde yiyor, uyuyoruz. Yani şeyden tam olarak sırada Tabi burada biraz konunun sıkıcı olmasıyla durum nedeni geliyor. Başka konuyu söylüyorlar. Konunun şudur. En cemaatim için, tamam, çiçek haklısı, ağaç haklısı, böcek haklısı değilse, başlığı benim bildiği konu diye duymam. Bir bir konunun cazibe olması için evde bir hatta kompozisyonlar ve karade vardır. Konuyu siz edeceksiniz ama izlemeyeceksiniz, meraklanmayacaksınız. Bakın, muhtemel Müslümanlar'da bu bir gibi, Evet orman halkları oraya ilgili bilmediğiniz, ne tür şeyler anlatacak? Ah, bilmediğiniz ne işe yararsa imamlar bilmesi için hakime döner ama böyle şey bir şekilde söyledi ama ormanda da olabilir fakat emisleri yok. Şöyle bir ağaç şekilde imamlar kuruyor, ondan sonra görülmekte işlemler var böyle hani çeşitli şeylerden öyle ama o da dönüyor değil ama olmuyor. O zaman öğrendiğine Mesela korktuzluktan cevabıcıların rahatsız oluyor. Öyle olmayacak. Yani o şirkinelerin ölü var. Konuşurmayacak, uyurmayacak. Konuşarsa şeyler konuşuyorsunuz, sus bile gelmeyecek. Tabi iş ki işaretleyecek. Saygıyla hutbe temin edecek. Cemal numarası Ondan sonra Allah'ın rahmetine erdiği zaman kazanmışlıkseler olarak girersiniz. kardeşlerim daha zaman da öğretim. İslam dininde zaman zaman söylüyorum hatırlatıyorum. İslam dininde ibadetlerin her birisinin hikmeti var. Yani çok gergin çok güzel düzenlenmiş çok güzel bir anlaşmış. Zamanlının hikmeti var. Rekatlarının sayısında bile hikmeti var. Tabak ki namazı yattın, dinlendin, sabah açıktın. O kadar. Yastığı namazı 4 rekat 2, 3 metin. 4 rekat 2, cümledi, 2 cümledi, Ondan sonra 3 metin. 13 metin. Bayağı bir, efendim, uzunca bir şeyden, akşam yemeği yedim, havzak açıldım, göbeğe şişti. İşte tabii onun hazma olması şey yapması için o biraz daha fazla yapıyordum. Sonra o şeyin dinlenmesi için, beynin dinlenmesi için değil, yoldan yoldan yoldan yoldan yoldan yoldan yoldan gitmesi için gerekiyor. Her şey, her şeyi kendilerine, şu haç ibaretinin tadına doyurulmaz, dünya Müslümanları bir hareket ediyor. Şu cuma ibadetinin hikmetli karşısında insan hayvan olur, nesne olur. Bütün Müslümanların cuma günü her işi bırakıyorlar. bırakır diyor çünkü Allah. Ediyorlar. Ve Cemil en büyük iş alışverişi ticaret ve finanstır. Onu bırakmıyor. Bizden önce saraydaki yerimizi, ve Bey, alışverişi bırakın. Şu adamın davetine çağırıyorlar, hayır saray, hayır diye zamanı geliyor. Şu Allah'ın şirketine gidelim. Bu da benziyor, ben bu zavallı sistemleri, bu zikredilen yerlere Allah senden her şeyi gelmesi lazım. Ve bu değerliği salması lazım. Ve bu değerliği en önemli iş olarak düşünmesi lazım. Çok kıymetli bir imaridir, imar imaridir. Çok değerli bir imaridir. Ondan bir alım olmak lazım. Müslümanlar bir arayış yapmalılar. Bu bir biz, biz Osmanlı diye her Osmanlı gelenler oluyor? Şunun ibadetlerine ee, Hangi dinler böyle güzel ibadetler varmış? İslam'da var. Başka dinler muhalefet ederler, başka dinler ibadetleri izlerler, görürler. Sırf bu yüzden İslam'ın ibadetleri iyi değil ki ibadetlerin anladığı için Müslümanlar avuç altar, eleciler vesaire. Her türlü Evet, güvenli ve o askerde bulunduğu oradaki çeşitli bilgilerin bilgilerin, çiftlilerin enteresanlar vesaireleri kutperestleri, kutperestleri kutperestleri vesaireleri vesaire vesaire. İstanbul İstanbul'a ilgilerin İslam'daki ibadetlerin hikmetli, güzel, yerli, son derece enteresan olması dolayısıyla müşemal oldu diyen avukallar var, var demek ki bu cüm anının kıymetini direlim cihat yapıyoruz diye kümmarın köküne kibiz suyu dökmeyelim. Köklüden altta sapanlayalım. Cumar'ı terk etmeyelim. Üç mücümahı üç hafta cumar'ı terk edenin bir müdür olur. Ondan sonra söylerse söylerse devam eder. Söyler, mı? Kalbine işemezler. Çünkü azalt kalbinin müdürünün. yapıyorsunuz arkadaşlar. İş orada şu babazın yerinde. Orada böyle insanın şişmesini çekmeye kadar. Onun için çamura onu Bir şişe bir tane kadar koyuyor. Hani oluyor, çok güzel oluyor. Agalıkla bir kardeşimiz gitmiş olacağım var. Günalarından söyleyerek kişi orada da oluyormuş. Seram oluyor aklının başında olmayan hırmanın ve Allah'ın itaat etmemiz için enerjiyi ifade değil, adam yolunda imaniyetlerine dair olur. Bunların her şeyi anlayarak yapsan insan evdeya olur ama ona da yapsa bulur. En insan bile anlayarak, anlamayarak yapsan Herkesin kendi kültür seviyesine göre ona sağladığı bir fayda vardır. بشير على سيرين، فشيل كبر سكيران. سكير كبر بس إيش؟ كبر بال jails. فإن ذلك ما تأمرون بالمعرف، فلا تقولون عن الفنجال، بل تقولون بإذاعة الرسول تلك ساتقولن الأذينة هذا المجلس olarak e bir eee sinyal verici olarak düşünülebilir. Tekrar ifade etmek istiyorum ki gar şeyler görüş şeklatan. iki farklı yönü kapladı, iki baygınlık, iki farklı kapladı. Kahfet kapladı, kapladı. Kapladığıdan yani yakın zamanda kaplayacaktır. Bir şey bu bir bütçe garantileri olunca, alandaki maliyetlerin artması devam edecek. O zaman konumalı bir sinirsel. Yani çok yakın olacak, muhakkak olacak bu alanda. Beraberimiz görüyor ki sizi bir sanatçı, bir dava, bir kayınlık, bir akıllıcağızlık, bir dava saracak. İki tane, iki tane saracak. Ne diyorlar? Sektörde umutlar yaşamı sevmenin sarhoşluğu katlayacak. Bir, bu sekretin, bu bin celil, caripliği sevmenin sarhoşluğu katlayacak. Yani işe şey sarmışlık gibi gösteriliyor Kur'an-ı Nasıl bir insan efendim, şarjı içer, envai görüşünü içer veya bu mecrüman tarzında olmayan koplamakla Efendim insanı sarhoş ederse elini koklar. Veya sigaren içine sarıp da duvarını çektiği zaman sarhoş Hiç fark yok. Yani sarhoş etsin mi? Sen sarhoş eder. Şey farkı yok. İster sigareye yani, sarhoş, hiç. İster farkı Eğer Efendim şu zaman kap alıyor. Onun böyle sikret, yukarıda birisi. Oyunarken, kabuları oynarken, oynarken direkt Bu da haram. O da haram. Kırıksanlar da Çünkü Müslüman'a sarkoşluk, akılsızlık, akıl bilmesi yakışmaz. Müslüman'ın bu yanı sevgi, vasiletli, kırıl, doyur, insan olması gerekiyor. Müslüman'a o uyuşluk yakışmadığından her çeşitli Allah haram kurmuyor. Sarkoşluk haram. Şeraf içerek, örgütçe sarhoş olmaktan haram. Aklan içerek, destan çekerek, marugana da şey yaparak, daha açı şeyler yaparak, haklın yani e, gitmesi o da haram, hafif olarak evet, bu üçüncü o da haram evet, hepsi de haram yani ne geliyorsa haramlar, haram oluyor şimdi, sizi bir tane sarhoşlu kapılıyor bir tanesi yaşamını sevmenin yani içinde içi, insan nasıl sarhoş oluyor bir de bunun gibi çünkü yaşamını sevmenin insan olarak bir sarhoşluğu var İstanbul'dan 8 kralağa kadar villa doludur. Nasıl villalar? En birisi 200'e milyonluk 20 villadır. 300'e, 500'e milyonluk villadır. Şahane villalar, deviz kenarlar doludur. Veyahut da kıtlım kıtlım böyle şeyler, departmanda, departmanda, efendim, böyle iki orası, iki orası, bir odada bir odada bir şeyler, yani oraya gelecek, yazın o öbür tarafta denizle gelecek, çıkıp çıkıp yürüyecek, Yüceler bir sefa, yüceler bir iç kutakları seyretmek bir başka sefa diye düşünüyor. Ondan sonra geceler bir seyirler alayları olacak, mektaplarda zevkler çekmek olacak, alay çekilecekler, eğlenecekler. Gönül başlayanları bilmediler, yarış açıkları, kuvvetler açıklar, kaçamaklar vesaireler. Miktar açık denildi. Eğitim için gibi böyle yüceler insanlardan kaynıyor. Yani bir gençin üstüne geldiğinde kolayca bir şey yok ki bu tarafında insan var, bu tarafında var ama hepsi hayatımdan memnunum. Zaten hep değişik bir için yer alıp geçirdiler. Bütün deniz kenarları serindirler. Efendim, ikanlık yoldalarının kurulması gibi efendim. bir otobor dönenlerdi. Otobor dönenler, kafirliklerden kızarmadıysa, eczaneler, ilaçlar alırlar, sökülürler. İndi, çikire başlası bir kamp tarafı olmalıdır. Karşı geldikten, karartma kişisel gelen, gelen her şeyi yaparlar. Bu taraftan bir dert yolu. İlk kezda denizde böyle bir dal yok, sonra onları kenarlaşıyor. İlk daha, dağın dur giyinceye kadar deniz kenarlarına yürürür. Bizim ağırda Bu taraftan da evet, bizim ilk kez görseniz olduğunda, dozlu olduğunda sorarlar da az. Var ama yani adam çok iyi olacak ki, denizin seyirini ver kontrolüne, içine, kırmızı efendim, bakterisine vesairesine razı olup oraya gitsin. Oradan gemi köküne doğru, gemi köküde sanayiden benlat olmuştu. Öbür tarafa doğru gemi, gemi kendilerinde erde, aman yazın ortaya ok oh diye çıkan bir yaz şekli vardır orada, erdiş şekli. Efendim, Ankara oradadır, İstanbul oradadır, Eskişenir oradadır ahali oradadır, geriz kenarlarından tehlikeli sefaktan düştü. Orada geçersin Çanıkaray'dan bölümüne biraz sular sürüdü değil, biraz bir var. Bir Çanıkaray'da Edirhan'ın köylerine girdin ve orada tekrar başlıyor. Edirhan'ın köylerinden çıkıp da Arigalı tarafına geldin orada çamlı adalar var. Adaların arasında koyular var. Orada gerizler var. Öbür tarafta sanki sakın köyler var. Yüz, oradan aşağı doğru indirildi bir yerden daha aşağı indi mi sakın inme. Oradan daha aşağı indiğin zaman Artık dağ avrupmanın, dağın aşağıda serseride, o dombo seksüleriyle vs. ile Daha aşağı da, bile sarhoş ve sarhoş bir şişe yukarıya kalmıyormuş. Tokat ağzınıza bir şekilde, yukarı tuturdu, yukarı tuturdu. şarap, tiyaköpülenen ödü artık, orada o sarhoşı öder. Bayağı kalkamaz. Örnekler de bir sivri başkası. Oradaki bir sivri toplamdan terkli bir yer ediyor. Kutu yandan da yaşanmaz. Ama o kadar zimri yükten baş yaptırırım. Biz daha çok işaretleri geçelim. Sadece hemen çekilelim. Diyelim. Bakalımı sadık. Gidiyorlar. Zaten bazı belediye ve isterseniz açıkça söylüyorlar. gelmişsin Nasihat edelim. Gelmesinlikle hem kara böylediler. Madoşak orada. ...şeyi aşırı kadar kaldı, burası diye, hem o bakımdan, hem de isabet Müslümanlar, yani işte, Burası Müslümanlara yakışak bir yer değil, burada varolun günahı, hep Kürtlüsü, en gireyici insanlar tarafından, en hayalsızı Türk işlemleriyle karşılaşmak gerekiyor. Aferin, belediye değilse, bana ne yapışı şey yapmak lazım, teşekkür görmesin, burası. Yani, Orada, babayın için söylemesin diye. ...bizim vermelisimiz gider ama... ...dönülak Orada bizim diğer vermelisimiz gider var. İşte böyle kolay bir derdik. Demet ki... ...yaşamın bir sevgisi var ki... insanlar bu sevgiye bir kapıldır da, ...bu işçi sardımcılığına da... ...eşçi sardımcılığına da... ...korkuç bir sardımcılık. Herkes orada... ...denginler, genel müdürler... ...bakanlar, avlaylar... ...genel müdürler vesaireler... Paris'te propaganda, arkeoloji tarihi almamızı gerektirir. Daha böyle short bir yürüyüşle bu rota üzerinde olarak. Eee, bölgenin her üç, üç, üç, üç, üç açık evet, Bazı bölgeleri Fransızlar kiralamış. Bazı bölgeleri başka bir yerden. Hiç farkına kalmamalar, yörenin kocası, daması Yavuzluğu, hepsi çıplak çıplak saldım sudum getiriyorum ben. Çıplak dersen oraya Türklerin girmesi Çünkü ben Franslılar tarafından Ben, ben neyin kim ne demiş? Sanat olunan, sanat olunan ama Hürri'nin denilen cemalar. Mernet sağ olsaydı ne yazardı? Bir anlatalım. olsaydı Merediyeti denilen tek kişi kandış canavar demezdi. Turizm dediler, tek kişi kandış canavar demezdi. şartlar Medeniyet, turizm kesilirse kısır, üründü. Canavar gibi bir saldırıda bizim kıyılar önlemizdi. Bir de, de, ahalimiz de içindeki ahalimiz de gidiyor. Çünkü böyle şimdi Kuşların şişenin yanına geldi biz daha nereye geldik bu balıkların of değeri oraya taşınıyor. İyi biliyor. Her yapıyor, ağrılar sana değerler öğrettim. Sen daha duracaksın dedim. şöyle yaşam servisi sağlıyorum. Bu bu başka bir döktürsen tabii. Ne kar gördükten Allah'ın terbiye ettiği, Allah'ın öğrettiği, yetiştirdiği bir konulda büyümeyemez, Allah'ın yetiştirdiği yolundan oh, böyle bir yerin davranmasında bir böyle yaşam sevgisi sanatçılır sanacak ki, gölgesini sana de, bildirmiş, sanat-ı Resulullah, Resulullah, öyle bir işler yaşam sanmıştır. Bu bizim karşınızdeki örneklerimiz, daha önce bir ve çocuğun taneler de, bu bir cehil, cahibliği terimler sarhoşluğundan tamam, bahsedeceğimiz. Cahibliği terimler. Neden? İkin yolu zordur. Sabrı vakitinde kalacaksın, Kur'an-ı Kerim'i önüne alacaksın, ezberleyeceksin. Herkes yetten sonra mumu yakacaksın, yerden kararı alacaksın, veracaksın, çizileceksin, çalışacaksın, çabalayacaksın. Dirseklerinin dayalıya, dayalıya, vahveye, masaya, dirseklerinin şurası nasıl olacak? Gece uykuların kaçacak, okuyacaksın, gözlerin bozulunca, e, iyiyim zor. Canlidik kolay. Canlidik kolay olduğundan bile orta okulu bırakmıyor. Orta okuldan bırakmıyor. Bugün okulu astım, yere astım, sinemaya astıyor, başka bir şey daha başka şey astıyor. E, e, Okul etmek zor, öbür tarafta anası varız değil, o Hocası var biz, hemen o tarafın hoşunu çekiyor, okulun döve döve çekiyorlar, okulun duvarına almak için artık neye gidiyor? Yani, bu bir cahiliği sevmek. Balıken aşıkı, cahiliğin, Balıken aşıklısı. onun için de böyle bir de var, öyle sarhoşluk var, o sarhoşlukta katılıyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında birçelere uyguyu kazandı, her vakitlerinde esnafı dolunan, esnafın bak diye İlme zorluklar kısa zamanda cümlenin her elemanı onu dışardı. En ilimde en büyük ayrıntı değişir şart, Ama bu cahilliği sebebiyle hücre ilimlerinde ileri ileri bilgileri şeyler kaptır karşımızdaki şeyler kaptır. Firilere is, bundaraya Bir haberle yapmış. Şimdi herkes haberine bakıyorlar. Ya bu haftada bunu da bir yerde çizmişlardı.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 onlar cahit bir insan diyorlardı. Onlar ömürlerine boşa geçirmemişlerdi. Diğer fikirler, tebrikler, tebrikler ve cihazlar geçiriyorlar Senin de ömürlerine ömürlerine ee, tebrik ediyorlardı. Vakitlerine zirafi Biz şimdi cahilliği sevdiğimiz için tüm hüsnü olarak ilmindeki hüsnü şeyleri şeyler, <gülüyor> hüsnü yani tekneye geçti. Havalar uçuyorlar. Mezanlara Radyolar yapıyorlar, televizyonlar yapıyorlar, tesisler yapıyorlar. Önce bir kıyaslar yapıyorlar ki aklınız duyuyor, Aklınız duruyor yani. Onların kirazları, bazı kirazlarını görüyorum, duyuyorum. Hayretler işte. Uzaktan bir insanın konuşmasını dinliyorlar, arkasında bir şeyi konuşmayı dinliyorlar. Bir yani, bakan baktıkları zaman, valemleri teşvik ediyorlar. Bu da yazılma tekalı, uygulunlar rahatsızıyla. Evet, maksullerin rekordesini tesis ediyorlar. Türkiye'de şukalar, efendim bu kadar, kadar armak arması var, şukalar bütün bir şey var, şukalar Türkiye'ye haşhaş çekilmiş, şukalar bütün hepsi kompültürlere işleniyor, aksız almayacağı şeyler, takineleri yükleniyor, adamlar böyle çalışıyorlar. Ve biz onların anlamakta, ve takip etken aciliz, gözümüzün önünden diye, hız pus diye hızlı geçtiği için, Gözümüzle başımızı çevir, takip ilerleniyoruz. Ne geçir? Şehit bir şey oluyorsun. Şey uçak geçiyor, bir uçak geçiyor. geçiyor. E böyle bir uçak geçiyor. baktık var, bir uçak Diyorsun da öyle Demek ki canlidiyi sebepler dolayı, oraya dolayı, Müslümanların camii diye ilk bir sarhoşluk da orman oluyor. Bir yaşamın tatlı, sefalı tarafından dolayı bir sarhoşluk bir de cahiliyden cahiliği anladığından organı olabilir ona karşı bir sevgi ve bir saygı. bir la seyir o nevi mahrumi bu iki şeyi savunucu değil ama böyle olmayın dermiş ama eğer sizi böyle bir durum kandırsa diye savunucu düşünceleri üstünde çökerse hıya istemiyorsunuz tanımlayan şey şiddet ve zorbalıktır. Bu mes durumdasını ciddiyetle Bir kurumdan bir örnek yeterli başka bir yerende yok çalışmayo. boş yargiler dolu. Hemen bu arada elaz elbette paralarla destekleniyor. Ekonominin mağruryla bir evrenleşmiş kötülüğü İmrenirsiniz yine kötü. Kat kat yolda akımız, akımız yok biri yok iki yok üçüncü hakim niyet neyin olduğunu bilmiyor. Muraköz veya çalışan kumandan almış televizyona çıkmış, insanları öldürme ev işi dedi Bu Böyle yani kargolar gibi Onlar mı gör kargolar kargalar dışarıda kaç kastı ya? Ev işi öyle kargosun Öğretmen dışarıya çıkmak için düşündüğü zamanı gerekli, biz bile dışarı yetiştirmek için görüntü, ufak olarak yani hiç bir akıllı, bir şey kalmıyor. Deden bir bir sarsol tarafı yok mu yani, görüntüde bir çarşitlik mi diye, o zaman ölçüdeye nasıl yaşayacak de, silseler de oraya da ezil dışarıda bir sarsam düştü, insanı sardığına, kendine Necdetler yapmaksanız, çünkü sağlık bir edir, bilmezsiniz ki, gelmezsiniz. Onun cevabını bilmezsiniz ki, o iş vermezsiniz. Onu yapmadığınız zaman başına gelecek, beydanlarınızda olduğunu bilmezsiniz ki, gönderirsiniz. İnsan var bakarak kendi ülkelerini yapmaksanız bir, bir gönder, Allah onları başlara belaya aldırır. Onu bilmek için bile oturur, ki? Tarbada oturur, kahvete oturur. Evet, Bilmiyor ki başına geçip merak ettiler kardeşiz. Ya eminim var ya karşısınız ne gibi diyor veya muhtemelen ki Allah başına öyle belalar yardım ki içindeki sabit bir teradüalse de o belalar başından kalkmasın. Affetler ki maalesef şu düşmanı test etkiler. Sen daha önceki yıllarda eminim var bir yer yapmadınız? Onun kenarı yani bir yani şimdi şunu çırpıyorsun, ne yaparıyorsun? O zaman bir buyruhunu tutmadın mı? Çiftirin bir dev yapma geldi. Kaldı bir ara cezayı çekince. Adam atma görülmüşler. Son arzuları peşin olmuşlar. Ben de dütladım, demiş ki çenekli boyunca geçirmeyin bacağımı geçin. Ya mamala. Sen abi aşağıda bir şey yapmışsın. Boyunca geçirmeyin demiş. Ceza geldikten sonra değişmez. Belkâti o nefî kitâh i̇şte ne, ne, ne, ne, şey ve Sûnnet-i Eslâhu bîmlel-evlerimle o zaman insanlar ev-i mazi yapmıyor, nefîm gelip olmuyor, sevdiğinden hata dağılmış ve bir o zaman Allah'ın kitabı olan Kur'ân'ın evlilerini tutanlar, Peygamber sallâbâh ve sallâbâh ve sallâbâh ve sallâbâh ve sallâbâh ve sallâbâh ve sallâbâh ve Sadrıfi ervedi değildir. Ervede koşup, herkesten önce İslam'a islamda sayılarda ve ilk Müslüman olma ve İslam'a en değerli en güçlü yardımdan yaratma şerifleri kazanan o yüksek sadık, sevabı bir sevabı var. konu dağın verenler, şimdi tekniğe serbest olup tücariyle. Neden peşkeyle i̇şte mutakalı çok yapıyoruz? İşte bu olsun. Hadis işledikten Peygamberimizin e, sünneti o sünneti tutalım diye bu, bu yolda yürüyelim diye hadis tutuyoruz. <gülüyor> Ama kendi evimize, kendi bu hakikatleri bulamazdık bizim aklımız demeden kaç kişi kadar bir aklımız var, beynimiz var, hiçbir iş şey yapamıyor Şimdi, herkese var, öyle. hiçbir iş şey şu hadisler olmasaydı, şu ayetler olmasaydı hangi bir şey durumda görebilecekler Şimdi buralardan gelecekleri okuyoruz, öğreniyoruz, her günler anlıyoruz. Ey Müslümanlar, hayatın keyifli tarafları sizi sarhoş etmesin. Cahitliği rağretli, iyi sizi etmesin. Kurağını, akranlı, ve haklı ve ilim yolunda çalışmak her sivriyle bir Allah'ın kurağını, övmeyi, tezdenliği, akşamını, belirleyi uyur ve çoğundan satanlar verirseniz herisi <gülüyor> her şerifleri, o günün külleri seyirkesine sarmayı kurtulasınız. Kurtulmak için başka bir bu nasıl olur bilmiyorum yok değil mi Allah hepimizden daha çok ama ben yüzü